Evet arkadaşlar nihayet son üniteye başlıyor olacağız. Son ünitede e, kaç soru geliyor? Hemen söyleyeyim size. Geçtalt'tan beklediğimiz soru sayısı arkadaşlar bir mutlaka iki de olabilir. Bilgi işleme kuramından beklediğimiz soru sayısı en az dört, beş, altı, yedi olabilir. Dolayısıyla da en çok soru nereden geliyormuş? En son üniteden geliyormuş. Yani bizim en son ünitemiz nedir? bilişsel kuramlardan geliyor. Ee, şunu diyeceğim yani sınavda da ağırlıklı olarak bilişsel kuramların geliyor olmasının sebebi aslında Milli Eğitim'in de biraz yapılandırmacı mantığı kabul etmesinden kaynaklanıyor. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı artık yapılandırmacı öğretmenler istiyor. Biz de bol bol bunları konuşuyor olacağız. Tabii hangi kuramla başlıyoruz? Gestalt kuramıyla başlamamız gerekiyor. Arkadaşlar Gestalt kuramı diğer ismine bütüncül kuram. Bütünden geliyor aslında. Tam algıdan geliyor. Aa, ve şunu lütfen unutmayın. Biz Geçtaht kuramında şunu savunuyoruz. Diyoruz ki insan zihni bütünden parçaya doğru algılama yapar. Şimdi bu ne demek? Siz bir insana baktığınızda ilk önce o insanın bütününü algılarsınız. Ondan sonra gözü kaşı falan gelir. Dolayısıyla bu bütünsel bir düşünmedir ve Geçtaht'la alakalıdır. <gülüyor> ya da e, ben bir resme baktığımda İlk önce resmin tamamını görürüm ondan sonra işte oradaki işte figürler nesneler neyse onları algılarım. Dolayısıyla bizim bütün hepimizin doğası bu şekilde işliyor. Yani insan zihni bütünden parçaya doğru algılama yapıyor. Dolayısıyla biz öğrenmenin daha ilk derslerinde anlatırken de dedik ki insanlar en iyi hangi yöntemle öğrenir? Bütün parça bütün yöntemiyle öğrenir dememiz gerekiyor. Arkadaşlar bir şey daha var. İnsan zihni daima tam algıya ulaşmak ister. Yani aslında şundan bahsediyoruz. İnsan zihni her zaman tam olmak ister. Yani dikkat edin kafanızda soru işareti olduğunda... ...herhangi bir konuda belirsizlik yaşandığında bir türlü zihin tam olamadığı için rahatsızlık duyar. Bunun sebebi insan zihninin tam algı mantığından kaynaklanıyor. Dolayısıyla bunları da zaten bol bol konuşuyor olacağız. Bir şey daha var bu her yerde bütün akademik kaynaklarda yazar. Bütün parçaların toplamından <gülüyor> her zaman daha fazladır, daha anlamlıdır ve daha değerlidir. Bahsettiğimiz şey şu bir pastanın tamamı mı daha büyüktür yoksa bir dilim pasta mı daha büyüktür? Arkadaşlar tabii ki pastanın tamamı daha büyük olacaktır. Çünkü neden? İnsan zihnin işleyişinde de bu olduğu için. Yani geçti kuramcılarının tamamı neye önem veriyorlar? İnsan zihninin bütünsel yani molar olmasına önem veriyorlar diyoruz. Peki, molar'ı söyledik zaten. Daha önceki derslerden de artık bunu biliyorsunuz. Molar ne demek? Bütüncül anlamına geliyor. Arkadaşlar, dört tane kuramcı konuşacağız. Kurt Kofka, Max Wertheimer, Köhler ve Levin. Ha, bunlardan hangilerinden soru bekliyoruz? Kofka sıfır, Max Wertheimer sıfır, Köhler bir, Kurt Levin bir. E, tabii algı yasaları falan onlardan da soru bekliyoruz ama bu iki tane kuramcı diğerlerinden çok daha önemli olarak da düşünebilirsiniz. Arkadaşlar gelelim Geçtağat kuramcıları e, bize ne katkı sağladılar? Açıkçası Geçtağat kuramcılarının en büyük sağladıkları katkı algı konusunda oldu. E, Geçtağat kuramının ortaya çıkış hikayesinden bahsedeyim biraz. Sene 1945. İkinci Dünya Savaşı. Hitler soykırımı ve bu dört tane adam Yahudi. Yani Dolayısıyla da e, Hitler'in soykırımından kaçtıkları için e, bu dört tane kişi Amerika'ya gitmek zorunda kaldılar. Hatta bir dönem Türkiye'ye sığınma talebinde bulundukları söyleniyor. Ama işte o dönemin koşullarında Türkiye kabul edemiyor. Dolayısıyla Amerika'ya gidiyorlar. Yani e, belki de tüm bu tarihsel olaylar yaşanmasaydı yani İkinci Dünya Savaşı olmasaydı Nazi katliamı olmasaydı belki de bu kuram çok daha gelişmiş olacaktı ama biz şu an PDR ÖABT'de konuştuğumuz Gestalt terapiden bahsediyoruz mesela. Yani Gestalt <gülüyor> çok pardon. <gülüyor> Gestalt terapi dediğimiz şey ...şu an hali hazırda çok kullanılan... ...çok da güzel bir mantık. Biraz ondan da bahsediyor olacağız ama şunu söyleyeyim... Ee, ...arkadaşlar... ...geç tat kuramcıları hakikaten... ...yaşadıkları olumsuz tarihsel süreçlerden... ...dolayı çok da etkin bir... ...durum ortaya koyamamışlardır ve... ...aslında... Geçtağat kuramı bütün mirasını kime devretmiştir? Olduğu gibi bilişsel kuramlara devretmiştir. Yani Piaget'den bahsediyorum, Vygotsky'den bahsediyorum. Zaten Piaget'i anmadığımız bir gün hakikaten yok yani. Evet şimdi genel özellikleri bunlar Geçtağat kuramının ama biz şurası bizim için çok daha önemli. Arkadaşlar ilk önce şu olayı hallediyor olacağız. Ben kendi sınıflarımda da soruyorum. Diyorum ki arkadaşlar duyumla algı arasında fark var mı diyorum. Şimdi bakın duyumla algı arasında çok fark var. Duyum dediğimde adı üzerinde bak duyum yani duyu organlarını anlatıyor. O zaman şöyle dememiz lazım duyum dediğimizde bilginin duyu organları yani beş duyumla kulak, göz, işte e, tat gibi bunlar beş duyu organımızla bilginin alınıp Sadece beyne iletilmesinden bahsediyoruz. Lütfen dikkat edin. Duyumda bilgi yorumlanmaz. Bilgi olduğu gibi alınır ve beyne iletilir. Ancak algı dediğimiz şey duyu organlarıyla beyne iletilen bilginin anlamlandırılması ve yorumlandırılmasını ifade eder. Dolayısıyla arkadaşlar aslında algı özneldir. Buna karşılık duyum nesneldir. Şöyle düşünün. İnsanlar dışarıdan bir gürültü duyar. Gürültü hepimiz için aynı sestir ve bu duyumdur. Ama kimine göre bu bir kamyon gürültüsü olabilir, kimine göre bir uçak gürültüsü olabilir, kimine göre başka bir şeydir. Dolayısıyla insanların bilgiyi anlamlandırması birbirinden farklı olacaktır diyoruz. Şimdi bizim algı örgütleme yasalarımız var. Biz, daha doğrusu biz derken, genç kuramcıları, Algı örgütleme yasalarının tamamına ne isim veriyorlar? Pragnanz ilkeleri diyorlar. Şimdi bazı kitaplarda görüyorum Pragnanz'ı ayrı anlatıyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Algı örgütleme yasaları Pragnanz ilkeleridir. Bu kadar basit. Yani size sınavda algı örgütleme yasası da diyebilir Pragnanz yasaları da diyebilir. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Buradan soru gelir. Lütfen önemli burası şekil zemin, yakınlık, basitlik, simetri, benzerlik, süreklilik tamamlama fi fenomenini bitiriyor olacağız. Şimdi isterseniz ne yapalım? Tek tek yasalarımızı konuşalım. Ben şurayı bir sileyim. Şimdi ilk önce kimine başlayalım? Şekil zeminle başlayalım. Şekil zemin, diğer ismini lütfen yazın. Figür, fon ilişkisi. Bakın aslında mantık çok kolay. Diyoruz ki her zaman odaklandığımız uyarıcı ya da odaklanılan uyarıcı şekildir. Ancak odağın dışında kalanlar... olacaktır? Zemin. Şimdi böyle bazı resimler var. Görmüşsünüzdür mutlaka şeylerde böyle kadehler falan var. Mesela hani tabii şu an çizemiyorum. Üstün resim yeteneğimle bakayım, deneyeyim. Olmadı. Evet gerçekten bir şey oldu. Olduğu kadar. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Mesela ben şu an konuşuyorsam, beni dinliyorsanız benim sesim ne olacaktır? Şekildir. Ama benim sesim dışındaki sesler ne olacaktır? Zemin olarak karşımıza gelir. Mesela tahtaya baktığınızda şunu da sileyim de ucube gibi oldu. Tahtaya baktığınızda Tahtadaki yazılar ne olacaktır? Şekil. Ama tahtanın kendisi nedir? Zemin olarak karşımıza gelecektir diyoruz. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Her zaman görsellikte karşımıza çıkmayabilir. Mesela bazen işitme duyusunda olur. Bazen işte dokunma duyusunda olur. Bazen tat duyusunda olur. Mesela ne bileyim bir yemek yerken o hani sizin odaklandığınız yemek şekildir. Diğer yemekler ne olacaktır? Zemin olarak karşımıza gelecektir. Arkadaşlar bunu her zaman hani her Şeye uyarlamak mümkündür diyoruz. O zaman devam edelim. İkinci ilke çok önemli. Yakınlık. Yakınlık ilkesi. Buradan soru da gelebilir. Şöyle diyeceğiz. Uyarıcıların zamansal ve mekansal yakınlığıdır. Bir dipnot söyleyeceğim. Bakın burası. Şimdi aslında bu püf noktası bizim için oldukça önemli. Şöyle ki önemli. Şimdi bakın, yakınlık ilkesinde uyarıcılar benzer olmak zorunda değildir. Bunu asla unutmayın. Benzer olmak zorunda değildir. Sadece bak sadece yakın olmaları yeterlidir. Sadece yakın olmaları yeterlidir. Şimdi bunu biraz örneklendirelim. Mesela hepimizin bildiği Susam Sokağı'nda Edi ile Büdü. Şimdi ben Edi deyince aklıma Büdü geliyor mu? Geliyor. Bunlar birbirine benziyorlar mı? Hayır. Ama buradaki temel mantık ne? Yakın olmaları. Çünkü neden? Edi ile Büdü her zaman yan yana. Ya da mesela Masar, Fuat, Özkan. Valla birini düşününce aklımıza hepsi geliyor. Değil mi? Başka var mı böyle grup ya? Var mı? İzel Çelik, Ercan. Onlar dağıldı gerçi ama yani yapacak bir şey yok. Bak Masar Fuat Özkan olur mesela. Dolayısıyla buradaki mantık nedir? Birbirine yakın olmaları. Allah aşkına bu adamlar birbirine benziyorlar mı? Benzemiyorlar. Yapacak bir şey yok. Bir püf noktası daha söyleyeceğim size. Bu da önemli. Bizim klasik koşullanmada konuştuğumuz bitişiklik ilkesi ile tohumunda kateksis kavramı Arkadaşlar bize neyi verir? Yakınlık ilkesini verir. Yani şöyle düşünün. Kayseri deyince aklıma ne geliyor? Mantı. Ee, Ankara deyince aklıma bir şey gelmiyor. Bursa deyince aklımıza ne geliyor? Tabii ki İskender. Kestane şekeri. Memleket havaları. Gibi Şeftali falan girmiyorum şu an. İşte ne bileyim Trabzon deyince ya da işte Karadeniz deyince aklımıza ne geliyor mesela? Ne bileyim Hamsi gelir. Genelde onlar Hamsi olarak düşünüyorlar gibi gibi. Mersin deyince aklımıza ne geliyor? Tantuni mesela yani. Dolayısıyla bunlar arkadaşlar yakınlık ilkesiyle açıklanan durumlardır. Ya da şöyle düşünün her zaman yan yana olan iki insan. Bak dikkat edin hep birlikte gezen insanlar ya da karı kocalar... ...yakınlık ilkesini ifade eden durumlardır. Bir şey daha var. <gülüyor> Yakınlık ilkesi... ...bazen numaralarda da karşımıza gelir. Şöyle ki, mesela bir numara yazayım. Ankara'nın kodu neydi ya? 312 değil mi? Şimdi bakın, biz burada... Hani şöyle de okuyabilirim 0, 3, 1, 2, 9, 9 falan filan ama biz ne yapıyoruz bunları yakınlıklarına göre ne, ne yapıyoruz gruplandırıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bu da yakınlık mantığını ifade eden bir durumdur. Şimdi bir de bunu cümle bazında görelim şöyle ki. Biz neden kelimelerin arasına boşluk bırakıyoruz? Hani hiç düşündünüz mü? Bakın şöyle düşünün. Eğer biz kelimeleri böyle yazıyor olsaydık cümleleri daha doğrusu hiçbir şey anlamazdık. Ama biz ne yapıyoruz? Bunları anlamlı yakınlıklarına göre gruplandırıyoruz. Buraya park etmeyin. İşte bu da arkadaşlar yakınlık mantığını ifade eder dememiz gerekiyor. Anlaştık. Yani yakınlık ilkesi soru olarak karşımıza gelebilir. Şeyi kapatalım biraz. Klima. <gülüyor> evet. Şurayı sileyim ben bu arada. Evet. Üç. Arkadaşlar. Basitlik ilkesi. Aslında bunu Bandura'da da biraz bahsetmiştik. Hatırlarsanız dedik ki İnsan zihni, insan zihni basitten karmaşığa ve kolaydan zora doğru algılama yapar. Şöyle düşünün. Mesela matematik dersinde öğretmen ne bileyim yani kareyi anlatırken kolaydır. Dikdörtgeni de anlarsın, üçgen de iyidir ama olay yamuğa geldiğinde İnsan bir strese giriyor. Ya da neydi o altıgen miydi? Çokgen diyeyim hadi. Matematik özürlü olduğum ortaya çıkmasın. Çokgenler. Bak bunların hepsinde basitlik ilkesi karşımıza gelir. Çünkü arkadaşlar insan zihni basitten karmaşığa doğru bir algılama ortaya koyar diyoruz. O yüzden biz mesela yuvarlak olan şeyleri daha kolay algılarız. Hani böyle köşeli olanlara göre. Mesela bebekler insan yüzünü daha iyi algılar. Çünkü neden? İnsan yüzü. Yuvarlaktır, nettir. E, dolayısıyla da çocuklarda algılama çok daha kolay olacaktır. Devam edelim bakalım. Dört mü olduk? Dört olduk. Gelelim. Şurayı biraz şöyle sileyim de. Cif var mı cif? <gülüyor> Ups. Dört. Benzerlik. Arkadaşlar benzerlikle yakınlığı lütfen birbirine karıştırmayın. Yani o kadar hani önemli ki soruları okuduğunuzda şuna bakmanız lazım. Herhangi iki şey yan yana ise bu yakınlıkla alakalıdır. Ama ortak özellikleri olan şeyleri gruplandırmak ne olacaktır? Benzerliği ifade eder. O zaman şöyle bir tanım yapalım. Ortak özelliklere sahip uyarıcıları gruplandırarak algılamaktır. Gruplandırarak algılamaktır. Mesela sınıftaki kızlar ya da <gülüyor> beden eğitimi öğretmenleri otoburlar. Eklem bacaklılar. Kalemler. Arkadaşlar bunların hepsinde aslında ne vardır? Ortak özelliklere göre bir araya getiriyoruz. Ve genç taht kuramcıları diyorlar ki böyle yaptığımızda daha iyi algılarız. Dolayısıyla algılamayı da kolaylaştıran bir faktör. Devam edelim. Beş. Beşinci ilkemiz simetri. Geçtahp kuramcıları yaptıkları çalışmalarda şunu görüyorlar, diyorlar ki birbiriyle simetrik olan uyarıcılar daha kolay algılanır, daha kolay algılanır. Tabii burada simetriden kastım böyle obsesyon düzeyinde değil. Mesela bir gün ders anlatırken ee, Bursa'da mıydı ya? Bursa'daydım. Benim kolyem biraz yamulmuş ondan sonra ders arasında bir öğrencim geldi dedi ki hocam dedi kolyeniz yamuk duruyor konsantre olamıyorum dedi. Bak bu artık obsesyon bu simetri de geçmiş bir şey. Geçen Kayseri'de ders anlatırken şurada böyle bir hani demirbaş listesi falan var işte tam da bu konudayız. Dedim ki yani hani simetriyi obsesyon düzeyinde düşünmeyin yani, hani, ya da bu noktaya geldiyseniz yardım almanız gerekir. Ondan sonra oradaki tablo yamuk olunca kız dedi ki hocam dedi onu düzeltebilir miyiz? Özellikle düzeltmedim. Çünkü neden? Yani biz bazen evet simetrik olan şeyleri daha kolay algılıyoruz ama simetriyi abartmak doğal bir şey değil arkadaşlar. O yüzden de önlem almakta fayda var diyoruz. Devam edelim bakalım. 6. 6 süreklilik ilkesi. Diğer ismini yazın. Devamlılık ilkesi. Bakın şöyle bir tanım yapacağız. Diyeceğiz ki süre gelen istikrar gösteren ve devam eden durumlar, devam eden durumlar daha kolay algılanır. Daha kolay algılanır. Arkadaşlar şöyle düşünün. Mesela biz ne yapıyoruz? Film bittikten sonra Filmde bir jenerik akar ya böyle isimler falan işte bu akan isimler neyi ifade eder orada bir akış olduğu için sürekliliği ifade eder. Ya da şunu düşünün <gülüyor> mesela bir yola baktığınızda hani sanki bu yol sonsuza kadar gidiyormuş gibi bir his yaratır bu insanı rahatlatan bir şeydir. Şimdi ben genlikliyim orada deniz var Tabii ne kadar çizeceğim bilemiyorum ama. Bakın burayı deniz olarak düşünün. Mesela bizim ablamla yaptığımız en çok keyif aldığımız şey böyle rıhtımın kenarına oturup denize bakmak. Ne bileyim insanlar hiç şey yapmıyorlar mesela. Yani şey insanlar diyorum hayvanlarda böyle bir şey yok. Hani gidip deniz kenarına oturayım falan demiyorlar. Ama biz ufka bakarken, güneşin doğuşuna ya da batışına bakarken, aynı zamanda denize bakarken kendimizi çok daha iyi hissediyoruz. Çünkü neden? İnsan sonlu bir yaratık. Ehaliyle hani fani olduğumuzu bildiğimiz için sanki sonsuza dek yaşayacakmışız hissi insanı rahatlatan bir şeydir. Dolayısıyla da bu ne olacaktır? Süreklilik mantığından kaynaklanır. E, pek çok dinde ne var? Ahiret inancı var değil mi? Yani ahiret inancı insanların rahatlatan bir şey. Hani bir kere öleceğim bir daha ölmeyeceğim. Dolayısıyla arkadaşlar süreklilik mantığı olarak düşünmeniz gerekiyor. Bunu resimlerde olabilir. KPSS böyle bir resim verir. İşte böyle bir yoldan bahseder. Jenerikten bahseder falan filan. Ama şu da e, sürekliliğe girer. Mesela güvendiğiniz bir insana her zaman güvenmeyi istemek. Bak bu da ne olacaktır? Süreklilik mantığından ...kaynaklanır dememiz gerekiyor. Devam edelim bakalım. 7 Tamamlama Şimdi bakın tanıma dikkat edin. Tamamlama Ya da diğer ismiyle Bütünleme ilkesi Şöyle diyeceğiz Eğer Eğer İnsan zihninde herhangi bir durumla ilgili, herhangi bir durumla ilgili tam bir algı varsa, tam bir algı varsa o uyarıcı eksik bile olsa tam algılanır. Bakın şimdi tahtaya bir şey çizeceğim. Şimdi bu ne diye sorduğumuzda acaba nedir nedir? Arkadaşlar çoğumuz buna ne der? Çiçek der. Ama aslında bu çiçek değil. Bu noktalardan oluşmuş bir çizgi. Şöyle düşünün biz neden bunu çiçek olarak algıladık? Çünkü hepimizin kafasında tam bir çiçek algısı var. Dolayısıyla ben bunu eksik bile görsem ne yapıyorum? Tam olarak algılamam ne olacaktır? Tamamlama ilkesinden kaynaklanan bir durumdur. Bazen özellikle bu WhatsApp falan çıktıktan sonra... Ee, biz yazı dilini bayağı bir şey yaptık hani nasıl diyeyim. Mesela şöyle yazıyoruz. S, L, M, N, S, L, S, N falan. Şimdi biz bunu selam nasılsın diye okuyoruz ya. Sebep ne biliyor musun? Benim kafamda selam tam. Nasılsın da tam. Dolayısıyla ben bunu eksik bile görsem ne yapıyorum? Tam algılıyorum. Benim çok böyle şey kafamı karıştıran bir şey olmuştu. Biri şöyle yazmış. Aro yazmış. Diyorum ki aro ne ya? Aro, aro, aro falan. Google'a girdim. Neyse Allah razı olsun demekmiş. Ben de böyle bir şey yok. O yüzden de bunu tamamlayamadık yani yapacak bir şey yok. Arkadaşlar her zaman e, mesela illa görsellik olmasına gerek yok. Çok sevdiğiniz bir dizi düşünün tamam mı? Yani bu dizi böyle çok heyecanlı bir yerinde bitti. Ne yapıyorsun? Ay işte şu şunu kesin vurmuştur. Bu bunu öldürecek, bu bunu bilmem ne yapacak. Bizim yarım kalan bir diziyi tamamlama ihtiyacımız da bu ilkeden kaynaklanıyor aslında. Çünkü neden? İnsan zihni hiçbir zaman yarım bir şey istemiyor. Ya da yarım kalan bir şeyi çok da e, hani benimsemiyor. E, çok iyi tanıdığımız insanları sesini duyduğumuzda ya da işte saçını gördüğümüzde bir şekilde ne yaparız? Tamamlarız. Bakın o insanla alakalı kafanızda tam bir algı varsa o zaman bu ne olacaktır? Tabii ki tamamlama ilkesinden kaynaklanır. Benim başıma şöyle bir şey geldi. Eskişehir'de esimlere gittik bu sene. Ondan sonra e, bir böyle kafede oturuyorum. Arkam dönük. Yani birinin beni tanıma ihtimali çok düşük. Ve arkamdan şöyle bir ses duydum. Hocam nasılsınız? şok oldum yani bir baktım Bursa'dan bir öğrenci dedi ki hocam saçınızdan tanıdım dedi. Hey maşallah dedim tamamlamaya bak yani. O yüzden de bak bu da böyle bir şey. Bazen insanları hatta bir, bir gün de şöyle oldu. Montuma giymişim. Biri dedi ki "Hocam montunuzun kolundan tanıdım falan." Yani dedim "Maşallah." Bak bunların hepsi tamamlama ilkesiyle alakalı durumlar. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Kurt lebinde etkiden bahsediyor olacağız. Zeygarnik mantıkta da bu böyledir. Yani insan zihni her zaman tam olmak ister. Dolayısıyla da yarım kalan her şeyi ne yapar? Tamamlar. Bu da bizi hani bir şekilde rahatlatır ve denge kurmamızı sağlar. Ve son fi fenomen etkisi. Evet, 7 mi olduk? 7 olduk. Yok, 8 olduk. Arkadaşlar, bu ilke genelde bilinmez. Ama dikkat edin, sınavda soru olarak çıkabilir. Aslında biz buna hareket algısı diyoruz. Birazcık daha açacak olursak şöyle demek lazım. Hareket etmediği halde... Hareket etmediği halde... Bir uyarıcının... Bir uyarıcının... Hareket ediyormuş gibi algılanmasıdır. Hareket ediyormuş gibi algılanmıştır. Şimdi soru olarak çıkabilir mi? Neden olmasın? Yani önemli bir kavram ve çok da bilinmeyen bir kavram. Hani KPSS kıyı köşeyi seviyor. Hani her sene böyle bazen sürprizler yapmayı falan da seviyorlar. Dolayısıyla olabilir. Şöyle düşünün. Mesela... E, Reklam panoları hani bir ışıklı panolar var ya bunlar aslında hareket etmiyordur. Ama sadece yanıp sönüyorlar biz onları nasıl algılıyoruz? Hareket ediyormuş gibi algılıyoruz. Bu da phi fenomen etkisinden kaynaklanıyor. Ya da şunu düşünün e, arabayı yıkamaya soktuğunda araba duruyor. O tüylü şeyler var ya böyle hani arabayı yıkayan. Onlar geçerken sanki araba hareket ediyormuş gibi algılamamız yine bu ilkeden kaynaklanıyor değil mi? Şeyi düşünün küçükken mesela ben diyordum ki A, ay dede bizi takip ediyor falan. Yani öyle bir şey yok. Hani ay dede bizi takip etmez. Ama ayın benimle yürüdüğünü düşünmek ne olacaktır? Hareket algısından kaynaklanan bir algı durumu olarak da karşımıza gelecektir diyoruz. Arkadaşlar tabii burada deniz yok ama inşallah Melih Başkan getirir. Şöyle düşünün. Feribot var bizim orada mesela feribot yanaşıyor tamam mı? Feribot yanaştığında durduğunda yandaki feribot hareket ettiğinde sen şöyle bir irkiliyorsun otobüslerde falan da olur bu. İşte bu şekilde irkilmemiz sanki hareket ediyormuş gibi algılamamızın da sebebi ne olacaktır? Yine phi fenomen etkisi olacaktır diyoruz. Şimdi bu örnekleri unutmayın aynı zamanda bunlarla alakalı soru çözmek hakikaten çok önemli. 7 tane ilkki 80 tane ilkeyi tamamladık arkadaşlar bundan sonraki aşamada algı kurallarından bahsediyor olacağız Bu da çok önemli ama şimdilik burada bırakalım tekrar görüşmek üzere sevgiler.